Şadırvan Sultan I. Mahmut 1730-1754, tarafından 1740 yılında yaptırılan Ayasofya Şadırvan'ı, Osmanlı mimarisinin bir şah eseri olup, İstanbul'daki en büyük ve en güzel şadırvanlardan biridir. Mukarnas başlıklı 8 mermer sütunun ve 8 kemerin üzerine yerleştirilmiş kubbe ve saçak ile örtülüdür. Kubbenin üzerinde üst kısmı tunçtan lale şeklinde istifre oylarak yazılmış Allah ve alt kısmında ayınalı olarak Muhammed yazısı ile mermer revakın üst ve iç kısmında kaside bulunmaktadır. Şadırvan, 16 dilimli olup, her dilimin ortasında tunç musluklar bulunmaktadır. Muslukların üzerinde yer alan dilimli tunç şebekelerin birleştiği kısmın üstünde, tunçtan lale şeklinde biz her şeyi sudan yarattık ibaresinin yazılı olduğu alemler vardır.